Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Şaban Özdemir. Hoş geldin Şaban. Hoş bulduk merhabalar. Şaban benim çok eski arkadaşım. Üniversitede birlikte okuduk. Gerçi ben daha büyüktüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama işte uzun yıllar sonra burada Şaban'la birlikte olmak benim için de çok güzel ve bugün her ikimizin de çok sevdiği birini, Ahmet Haşim'i ve Frankfurt Seyahat Namesini konuşacağız. Şaban'ın hazırladığı Frankfurt Seyahat Namesi, Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayınlandı ve Ahmet Haşim'in gördüğü Frankfurt fotoğraflarıyla yayınlandı. Ayrıca kitabın sonunda bir e, daha önceki Frankfurt seyahatnamelerinde yer almayan bir ek evet. kısmı da e, yine Şaban tarafından eklendi. E, bugün biraz e, Frankfurt seyahatnamesi bu arada çok güzel bir kitap. Bence gerçekten senin de ellerine sağlık. Estağfurullah estağfurullah. <gülüyor> bu Frankfurt seyahatnamesi. E, fikri ortaya çıktığında öncelikle Çağlayan çevik ve Enis Batur'a teşekkür etmek lazım Onlar teklif etmişlerdi bize böyle bir şey Hazırlayabilir misin diye e, itiraf etmeli ki ben önce itiraz ettim hı hı. Niçin böyle bir şey yapalım ki yani Daha önce bir sürü yerden Birçok kez basıldı bu Ama Enis Bey e, Hayır biz farklı bir şey yapmak istiyoruz Bunu o dönemin Frankfurt Fotoğrafları ile süsleyeceğiz çünkü e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Artık o Frankfurt'tan eser yok Haşim'in havasını teneffüs ettiği ve bize anlattığı Frankfurt'tan eser yok. En azından farklı bir şey yapacağız. Yani bir kopya eser istemiyoruz dedi. Ee, ne yapabiliriz'i düşündük. Daha önce en bana göre en mutabara baskısı Nuri Sağlam'ın hazırladığı yapı krediden hı hı. çıkan Frankfurt Seyahat Namesi'ydi. Ee, Nuri Bey hocamız e, aynı zamanda edisyon kritik yapmıştı. Biz de aynı yolu tuttuk. Ee, i̇ki metin ekledik, sülugatçe ekledik. Ee, bu iki metin ee, Mülkiye dergisinde yayınlanan ee, ve yine aynı şekilde Almanya'dan bahseden metinlerdi. İşte böyle bir kitap ortaya çıktı. Evet. Ee, hani nedir Frankfurt Seyahatnamesi? Ee, Hem metin nedir diye. Sorduğunu farz ediyorum. Tabii soruyorum. <gülüyor> e, e, buna yetkinlikle cevap verebilecek miyim bilmiyorum. Hatta zaten bu işin uzmanı sensin. E, <gülüyor> ama hani ben bir okur olarak okuduğumda her şeyden önce sıkıcı bir metin okumadım. Tabii. Birçok bir e, bir seyahatnameye baktığınızda e, karşınıza aslında bir gizli rehberi çıkar. Evet çok seyahatname ya da şöyle diyeyim günümüzde yazılan seyahatnameler maalesef buna dönmeye başladı. Ee, Evliya Çelebi'den tutunda işte Menazırlı Havalime ya da Sadık El-Müeyyed'den tutumda daha birçok ismini sayabileceğimiz e, Türk yazarların e, keza Turnefort'tan tutunda e, daha birçok e, batılı yazarın Şeyinde e, seyahatnamelerinde aslında bilgiye dayalı bir şey görürüz. E, i̇şte Turnofort ne yapmış? Bir botanikçi olmasına rağmen işte Ondolu'yu gezerken gördüklerini hem resmetmiş hem yazmış. Ama Haşim'in kitabında biz bir Frankfurt e, şeyi görmüyoruz nasıl diyeyim binalarını anlatmayısını. Yollarını, şunları, bunlarını görmüyoruz. Daha çok Alman kültürünü görüyoruz. Haşim'in müşahede ettiği bir Almanya'yı görüyoruz. E, bana sorarsan keyfi tarafı buydu. Hı -hı. Bir Alman ailesini anlatıyor ki muazzam bana sorarsan. Evet, Sen, evet. E, seninle dışarıda da konuşmuştuk. Hı -hı. Ben şairliğinden ziyade şeyini daha çok severim diye. <gülüyor> Nasirliğini <gülüyor> daha çok severim diye. E, hakikaten e, düz yazılarının ayrı bir keyfi vardır. Çok. Ve hala hak ettiği değeri düz yazılarına verilmediğini düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle mesela geçenlerde geçen yıl mıydı Hece Dergisi bir Ahmet Ayşim özel sayısı yapmış ve ben şey diye düşündüm hani daha önce yapılmış Ahmet Ayşim için bir özel sayı neredeyse yoktu galiba. Mülkiye'de var hemen ölümünün akabinde hakikaten çok güzel bir sayıdır o çünkü devrin tanıklıklarıyla beraber Ah Ne şey. kadar güzel. Evet. Ee, keşke o da basılsa o zaman. Ne keşke yani keşke tıkkı basımı yapılsa evet, çünkü çok orijinal fotoğraflar da var içinde. Ne kadar güzel. Ee, işte Elif tutun da döneminde kim varsa hmm. Ahmet Haşimi değerlendirmiş. Kendi gözünden Ahmet Haşimi yaşadıklarını anlatmış. Ee, özel sayı hani biz zaten hani bu vefasızlık meselesine gelince saatlerce konuşabiliriz ama Evet Haşim gerçekten. Haşim Haşim Haşim diyoruz. İşte keza senin de uzman olduğun tanpınar tanpınar diyoruz ama bunların da hala bir hakkın şeyleri yapılmadı. Şükürler olsun en azından İnci Engin ve Zeynep Kerman güzel neşirler yaptılar. Evet, külliyatını aşırı Belki tek bir e, eksiklik e, Edison kritiğinin yapılmamış olmasıydı o benim için çok da önemli. Şiirlerde dediğim. de yapıldı evet. artık Edison evet evet, evet evet o anlamda Haşim bir yere kadar. E, halledildi diye düşünüyorum ama bu derleme meselesi söz konusu olunca hiçbir şey tamamlanmış sayılmaz. Bakarsanız bir yerlerden bir şeyler daha çıkar. Bence çıkar, çıkar kesin. Hani evrakı ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşinde olduğu en son söyleniyordu ama işte o kardeşi de ne yaptı, ne etti? Bir muamma. Belki bir yerlerden bir şeyler çıkar dedim ki. Bir de bu Frankfurt seyahatnamesinde <gülüyor> Ahmet Haşim'in yani ben e, burada hep bizim e, genelde yazar konuklarımız kendileri okuyor ama... ...yani bu bir şiir gibi bence Frankfurt Seyahatname'si. Ee, zaten öyle, kendisi de evet. öyle diyor zaten. Hani seyahatname de şiir gibidir bir tür olarak. Ee, şey, buraya gelmeden önce... ...ya acaba kimler ne yazmış, ne etmiş diye baktım. Frankfurt Seyahatname'si biliyorsun ölümünden hemen önce... E, ...yayınlanan bir seyahatname enceşit bir şey zaten. <gülüyor> evet. Haşim'in en yakın arkadaşlarından Tanpınar'ın bir yazısı var. Ee, kısa bir pasaj okumak istiyorum en Tabii. azından şeyi Haşim'i Tanpınar'ın gözünden görmek adına. Yarının genci herhalde biz oluruz bu. Evet, Yarının genci <gülüyor> Frankfurt Seyahatnamesi'nin nesrinde ana dilden alabileceği zevkin müntehasını tadarken acaba bunun farkına varabilecek mi? Biz varıyoruz nihayet değilim. <gülüyor> Haşim kitabında hastalığına o kadar az yer vermiş ki. Dost doktorlara teşekkür ve hasta mefhumu etrafında birkaç zihniyet mukayesesinden başka bir şey yok. İkide bir, kalemin ucuna gelen hastahane kelimesine gelince, bu zengin nesrin göz kamaştıran fantazisi, insan ve eşyaların ve fevkat tabiiliği hakikatlerinde yakalayan, dikkat ve tahliller arasında delalet, delalet ettiği mana değişiyor. Adeta bir nevi ikametgah, boş bir zamanında, şu Alman dünyasını da görelim diye yolculuğun zahmetlerine katlanmış bir Estete geniş ve misafir para var kapılarını açmış bir nevi asude, müreffeh, bir eski zaman konağı gibi bir şey oluyor. Yani daha devam edebiliriz. Bu yazı çok keyifli de bir yazı. Tam Bu Pınaran şeyde ama... var galiba yazıda değil evet, mi? Evet, Edebiyat evet. üzerinde ee, edebiyat üzerine makalelerde var. Hı -hı. Ama burada Hı -hı. bence dikkat edilmesi gereken Haşif'in bir estet tarafı. Evet. Hani alelade bir... Ee misafir gibi ya da bir gezgin gibi görmüyor. Estet tarafıyla görüyor ki gezip gördüğü yerleri biliyorsun. Bir de Haşim'in bir seyahatin notları diye daha önce tefrika edilmiş ikdamda Fransa'yı anlattığı bir e, yazı serisi var. E, dinleyicilerimize bunu da muhakkak tavsiye ederim. YKY'deki baskılarında da var, dergah baskılarında da var. Burada da aynı lezzeti yakalamak mümkün. Yani Haşim Gidip gördüğü yerleri öyle alelade anlatmıyor. Derinlemesini anlatıyor, ruhuna girerek anlatmaya çalışıyor. Görmek, Haşim'in evet. gözleri bize bambaşka bir şey gösteriyor. O anlamda Haşim hep Yahya Kemal'le de maalesef diyorum hep karşılaştırılır biliyorsun. ve evet, hani bir Hiç tane... haz etmezler birbirlerinden de. <gülüyor> evet. Ee... Ama hep mesela şey denir ya şiir içinde. Yani Yahya Kemal sestir, Ahmet Haşim gözdür yani hı hı. imge ve hani düz yazılarını okuduğunda özellikle bu seyahatnameyi, Frankurt Seyahatnameyi okuduğunda hani Haşim'in e, nasıl bir gözle o kültürü e, bize o süzerek yansıttığını yani bu kadar Türkçe'de Gösteren ne kadar ne kadar çok, eser çok vardır. Az vardır evet. Hani onu ben gerçekten çok düşündüm yeniden okurken ve hani istersen şeye dönelim. Bu başlangıçta da dediği şey hani seyahatname de aslında bir şiirdir. Hani, <gülüyor> evet, hani evet. biz bir şeyleri alıp kaydetmezsin. Hani seyahat üzerine bir şey yazmak kaydetmek değildir. Hani o gördüğün şeyi Aktedirken sen bir şaire dönüşüyorsun aslında evet. yeniden diye. Mesela ne ne diyorsun bu söylediği şeyi ee, kendisi hani, yapabiliyor mu Frankfurt'ta namesinde? Hani ben objektif davranabilir miyim Frankfurt'ta namesi hakkında bilemiyorum ama hani e, ilk etapta okuduğumda hakikaten şiirsel bir okudum. Oken herkes de aşağı yukarı aynı şeye evet, aynı duyguyu, aynı düşünceye varacaktır diye düşünüyorum ama sadece Frankfurt hayatnamesi için geçerli değil bence bu. Ha, şimdi diğer düz yazıları için de geçerli. Yani öyle. işte Grovayne ile Akkadan'dan tutta Müslüman saatin'e kadar evet. belirli bir fikrin belirli bir e, üslubun alımı aslında. Hı hı, evet. e, sen de biliyorsun ki o dönemin insanları ediplerinin e, en önemli kaygılarından biri Müslüman bir halisiya ya olmadan düşünülemez bana sorarsan. Hı hı. Keza ...Tampınar uzmanı olarak... Sen, ...Yok canım e, uzman demeyelim artık yani. ...Tampınar uzman olarak... Ya, demeyelim. basa, basa de... E, ...Tampınar muhteşem bir üslupçu. Tabii. Canım. Hani, kurguculuğundan ziyade üslupçu. O insanların üslup, o dil zevkini işleme... E, ...dili muhteşem derecede güzel kullanma... ...hemen her metinlerinde ortaya çıkan bir... ...gerçeklik aslında. Evet. E, ...hani... Şiirsel bir metin mi okuyacağız? Okuy okuyucu şiirsel bir metin mi okuyacak? Bence öyle olacak. Evet kesinlikle. Okuyan, e, o yüzden hani salt şey olarak aman yani düz yazı bir metin ne olacak diye düşünmemek gerekiyor. Evet. Ee, evet bugün ne çalalım? Ara veriyoruz bir şarkı. Ee, bugün da... eşimin de çok sevdiği şeyi çalalım. Ona da buradan evet, şey, selam, selam söyleyeyim Selvi. Ee, Nim Sofyan'dan senden bana yer olmasın. Tamam. Senden bana yar olmaz senden bana yar olmaz olsa cefak olmaz olsa cefak olmaz kışa çevirmey yazımı çalıp dinletme sazımı küsmüşüm sen alın azımı yaralıyam yaralı kışa çevirmey yazımı çalıp gitme sazımı küsmüşüm sen al nazımı yaralıyam yaralı Yar olmaz, Seven bahtiyar olmaz Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küsmüşüm sen al nazımı Yaralı yan yaralı Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küsmüşüm sen al nazımı Yar ağlayam, Yaralı yan yaralı Senden bana yar olmaz senden bana yar olmaz olsa cefakar olmaz olsa cefakar olmaz kışa çevirme yazımı çalıp dinletme sazımı küsmüşüm sen alın azımı yaralıyam yaralı kışa çevirme yazımı çalıp dinletme sazımı sen al nazımı yaralıya Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında... ...Şaban Özdemir'le... ...Ahmet Haşim'i ve Frank Kurseyahat Namesi'ni... ...konuşmaya devam ediyoruz. Ee, tabii ki... ...üslup, yani Ahmet Haşim'in... ...kendine has üslubundan bahsettik. Sonraki işte Halit Ziya'dan... ...Tampınar ve işte diğer üslupçulardan... ...ama yine de bana şey geliyor... ...yani Haşim... ...her zaman... E, ...görselliği öne çıkaran bir... Evet. ...Haşim için... yani yani halit ya bu kadar yani görsellikle çok yani hem hal değil ama e, hani zaten onun şiir içinde de ya... diyor? tablolar gibidir hani şey gibi e, yani haşimde sadece gözler yok gölgeler de var hı hı, yani. ben gerçekten hani o göl göl için şiir <gülüyor> yani göl saatleri göl saatleri yani sadece göl değil o yüzden de e, Frankfurt seyahatnamesini okurken yani o kadar böyle e, küçük şeylere dikkat ediyor ki yani o dikkat ama oradan giderek büyüyen bir şeye dönüşebiliyor evet. hani o dönemde zaten biliyorsun tam dikkatli dikkatli hani yarısıdır derken enteresan bir dikkatle bakıyorlar eşyaya evet, ee, belki bizim göremediğimiz ya da sanatçı duyarlılığıyla onların görebildiği diyelim e, şeyleri hı hı. kendi üstlükleriyle birleştirince ...kendi duyarlılıklarıyla birleştirince... ...ortaya çok enteresan metinler çıkıyor. Yani diyorsunuz ki... ...aynı boğaza ben de bakıyorum ama aynı şeyi... Göremiyorum. Ben, ...ben göremiyorum tabii diyorsunuz. Gö görmemek çok normal ama... ...bir taraftan şey de var yani... ...Haşim'de ee, o... ...anlaşılır... Yani sadece şeyde değil mesela bazen çok yazarlar yazarlarda şey olur ya okursun okursun ama hiçbir şey ifade etmez. Ha çok güzel hani divan şiiri gibi. Evet. Hani yani okursun... Divan şiirinde yemeyelim bu arada. Yani. Ha, yok yok yemek <gülüyor> anlamında demiyorum hani divan şiirinde <gülüyor> okursun oh, ne kadar büyüleyici. Yani o ses seni büyüler hı hı hı. şey yapar ama Haşim aynı zamanda e, bunu anlaşılır da kırıyor. Evet, evet. Ve bir seyahatnameyi bu kadar şiirsel bir şekilde yazarken... Ee, ve hani nesne üzerinde bu kadar yani çok detay çalışıyor gerçekten ve anlaşılır evet yani böyle benim mesela tekrar bu frankfurt seyahat okurken böyle bunu da alayım bir gideyim frankfurt dolaşasım geldi açıkçası <gülüyor> yani gerçi e, aynı şeyleri göremeyeceğiz büyük bir ihtimalle evet. ama bu açıdan sana şey sormak istiyorum mesela bunun evet fotoğraflarıyla yani haşimin gördüğü frankfurt fotoğraflarıyla yayınlanması tabii ki çok güzel ama Haşim'in gözlerine de bir ihanet olur diye düşündün mü hiç? hiç düşünmedim öyle niye öyle bir şey dedin anlamadım <gülüyor> Yani o gördüğü şeyin bizim zihnimizde canlananla. Ee, aslında burası herhalde bir yerde imkan meselesinde tıkanıyor. Hı hı. Şimdi siz bir metin ortaya koyarken bir farklılık elde etmeye çalışıyorsunuz. E, farklılık yapmaya çalışıyorsunuz. Bu farklı fotoğraflar üzerinden e, yapmayı planlıyorsunuz. Ve o dönemin Frankfurt Fotoğrafları da sınırlı. Çünkü hani çekilen arşivleri, müzeleri, adamların her şeyleri yanmış. Ee, ulaşılabilen en güzel fotoğraflar seçilmeye evet. çalışıldı o yüzden. Hani keşke evet. haşim fotoğraflar çekmiş olsaydı ya, da keşke onlar keşke. basılabilseydi. Peki bu nasıl? Fotoğrafları bulma süreci nasıl oldu? Fotoğrafları bulma süreci senin ikimizin sevgili dostu Çağlayan Çevik. Evet. Ee, oradan birilerini bulduğumuz işte bir tanıdık aracılığıyla oradaki arşivlere gidildi. O daha çok o ilgilendi ama meşakkatli bir süreçti. İşte onlar oradan gidildi, işte diyaları alındı, buraya getirildi. Mesela bu süreçte... Sonra ee, beraber fotoğraflar... mi seçtiniz fotoğrafları? Evet, tamamen Enis Bey, Enis Batur ve Çağlayan'ın seçimlerinden oldu bu fotoğraflar. Zaten çok fotoğrafta yok. Hı -hı. Ee, o fotoğrafların arasından seçildi ve böyle bir kitap ortaya çıktı Hı -hı. işte. Şimdi biz biraz... Ee... Programdan önce de konuştuk. Bu üsluptan falan da bahsettik. Ee, ben şimdiye kadar bu programda hiçbir şey okumadım. <gülüyor> Konuklarımız okudu. Hatta teknik masadaki arkadaşımız Barış Demirel de bana okuyabileceğimi <gülüyor> ee, söyledi. O yüzden ben böyle bir... E, bu hakkımı harçımdan yana kullanmak istiyorum açıkçası. Ve e, bu kitabın mukaddimesinden çok küçük bir şey... Okumak istiyorum sen de izin verirsen. Yani Şöyle harikulade. İnsan hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp bıktığı şeylerin o yorucu aleladeliğinden bir müddet kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu itibariyle seyahat harikuladelikler avı demektir. Keskin akıllılar harikuladenin zamanımızda artık bir manası kalmadığını söyleyebilirler. Harikulade hiçbir zaman hakikat sahasında mevcut olmamıştır ki bundan böyle yok olsun. Başka bir münasebetle de söylediğim gibi sırf kendi dimağımızın bir ameliyesi mahsulü olan ve sinema şekli gibi bir menbaadan dışarıya vuran harikulade birkaç aleladenin birleşmesinden meydana gelir. Öküz aleladedir, ağaç aleladedir. Vaktaki öküz ağaca çıkar harikulade vücut bulur. Eski milletler dinleri için lazım olan ilahları hep bu düstürüyle yaptılar. Yunanlılar insan bedenini beygir vücuduyla birleştirerek sentör denilen efsanevi mahluku. Asuriler insan başını, öküz vücudunu ve kartal kanadını bir, hep bir yere getirerek büyük mağbutlarını yarattılar. Evet, tabii umarım bu daha da devamını <gülüyor> okumak için dinleyicilerimize de bir şey olsun, bizden bir parça olsun e, diyelim. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı seyahatnameyle ilgili? Ee, Allah işte Alilade'likten, Harukulade'den bahsetti. Bu arada Aba, e, Haşim, bu arada canımın bir, canım Şahabettin'in bir sözü geldi aklıma. E, öyle bir terimi var onun. Alilade'ye, Harukulade'yle bakmak diye. Evet. Eski bu adamlar ya Alilade'ye, Harukulade'miş gibi bakıyorlardı. E, ne diyelim, ben Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesini okuyanların büyük bir keyif alacağını düşünüyorum. Ee, sana da teşekkür ediyorum Yok teker. estağfurullah Biz çok teşekkür ederiz Şaban Bugün burada bizimle birlikte olduğun için 94.9 Açık Radyo'da Günün ve Güncel'in edibiyatında Bugün Şaban Özdemir'le Ahmet Haşimi ve Frankfurt Seyahatnamesini Konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere